Arkası Yaran Mavi Tren 7. Bölüm Yazan Agatha Christie çevirerek radyoya uygulayan Sevin Sever. Yöneten Uğur Tanat Efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Anlatan Demet Tantu Derek Getring, Erhan Yazıcıoğlu. Mirey, Işıl Yücesoy. Kont, Erdoğan Gemicioğlu. Hipolit, Pekcan Türkeş. Lenox, Hikmet Acehan Gray, Alev Gürüzap Hizmetçi, Nursel Başar Herkül Poirot, Pekcan Koşar Uşak, Ersun Kazançel Papa Kemal Bekir Milyarder bir iş adamının kızı olan Ruth Kocası Derek Catherine'i sevmemekte Eski sevgilisi Conte de Laroche la gizlice buluşmaktadır Canına paha biçilmez değerdeki mücevherlerini de alan Bayan Ketring mavi trene biner ve yolda miras Bayan Grey ile tanışır. Ona sevgilisiyle Paris'te gizlice buluşacaklarını söyler. Aynı gece Bayan Ketring trende öldürülür ve mücevher dolu çantası çalınır. Milyarder iş adamı Van Elden kızının katilini bulması için ünlü dedektif Herkül Poirot'a özel olarak görev verir. Bir kokteyl daha verir misiniz? Teşekkür ederim. Ah. Beni gördüğüne pek sevinmişe benzemiyorsun. Hanımefendi Londra'dan ne zaman ayrıldılar? Sizinle burada karşılaşmayı hiç beklemiyordum doğrusu. Londra'dan ayrılalı bir iki gün oldu. Her şeyi yüzüstü bırakıp buralara geldim. Hayret. Beni gördüğünüzde memnun olmadınız mı? <gülüyor> Hanımefendi öğle yemeklerini burada mı yiyecekler? Evet, burada. Hem de sizinle birlikte... Aa. Çok önemli bir randevum var Ya yeah. Şu erkekler de amma kaprisli oluyorlar Benim için yaptıklarını çok iyi biliyorum koca bebek Batacak gemiyi önce fareler terk eder diye Londra'da anlaşmaya varmıştık sizinle Aynı konuya neden dönüyorsunuz Anlamazlıktan gelir gibisin hı? Ama hiç merak etme Yapman gerekenleri sana Londra'da ben öğrettim Kimselere sır verme Neden söz ettiğinizi hiç anlamıyorum Beni rahat bırakır mısınız lütfen <Gülüyor> Kavga ettiğimizi sanacaklar Kötü günler artık gerilerde kaldı Zengin ve rahat bir hayata kavuştuk artık Demek kaçan fareler gemiye geri dönüyorlar <gülüyor> Aman ne? Öyle ya Önümüzde yenecek iki milyon dolar var Bunu da sizden iyi hiç kimse başaramaz Derek ne oluyor sana çıldırdım mı Neler söylediğinin farkında mısın Neler söylediğimi çok iyi biliyorum Sizinle bir ilişkim yok artık benim Bundan sonra da olmayacak anlaşıldı mı Öyle yemeğinizi başkasıyla yiyorsunuz demektir Evet Hipolit, kahve ile likörümü terasa getirir misiniz? Yeşilliklerin altında oturmak istiyorum biraz. Baş üstüne efendim, derhal getireyim. E, yalnız dışarıda bir ziyaretçiniz var. Sizi bekliyor. Kim acaba? Zani dersem kontazetleri kendilerini tanımıyorsunuz. Günün bu saatinde beklenmedik bir ziyaretçi. Çok garip. Al içeriye. Peki kontazet Kond. Buyurun efendim Adım Miray Duymuşsunuzdur sanırım Elbette Harikulade güzel danslarınızla herkesi büyülediğinizi biliyoruz Görüyorsunuz ki buraya hiçbir formaliteye başvurmadan geldim Buyurun hanımefendi Şöyle oturmaz mısınız Oturayım Bu şerefi neye borçluyum hanımefendi Doğrudan doğruya konuya gireceğim Emniyet müdürlüğünde çok yakın dostlarım var Sizi bayan Ruth Ketring'i öldürmekle suçluyorlar ben bayan Ketring'i mi öldürmüşüm? Evet Sizi Ruth Ketring'in katili sanıyorlar Fakat yanılıyorlar Herkes dedikodu yapabilir hanımefendi Bu tür anlamsız dedikodulara kulak asmamak gerek Fakat hakkınızdaki şüphe Dedikodulardan da öteye giden bazı kanıtlara da yanıyor İnanın bana gerçeği söylüyorum size Bu sefer polis peşinizde Oysa gerçek katili tanıyorum ben Tanıyorsunuz demek Evet Gerçek katilin kim olduğunu çok iyi biliyorum ...katil Ruth Kettering'in kocası... Yeah. ...Bike Kettering'ti... <gülüyor> ...izin verirseniz bu ayrıntıyı... ...size kimin anlattığını sorabilir miyim... ...kimse anlatmadı... ...kendi söyledi Londra'da... ...Nise hareketinden evvel... ...gırtlağına kadar borç içindeydi. ...karısını öldürüp parasına konmaktan başka... ...hiçbir çaresi yoktu... ...hem neden karısından habersiz... ...karısının bindiği mavi trene binmiş olsun... Hı? ...gece yarısı... ...kimseden habersiz... ...öldürüp ondan kurtulmak için... ...olabilir olabilir... Yine de yakutları o çalmadı Yakutlar Evet yakutları Peki bayan benden ne yapmamı istiyorsunuz Polise gidip her şeyi açıkça anlatmanızı Bayan Ruth Katring'i Kocasının öldürmüş olduğunu açıklamanızı Ya bana inanmazlarsa <gülüyor> İnanmayanlar çıkarsa onları da bana gönderin Hadi ben gidiyorum Allah'a ısmarladık Güle güle bayan Mirey, Güle güle Öfkelem kuduruyor... Nedenini anlamak mümkün değil tabi... Ancak bu işe karışmaya hiç niyetim yok... Beni ilgilendiren konu bambaşka... <gülüyor> Bayan rengi kocası öldürmüş... Bana ne? Fakat polis... Polis benden şüphe ediyormuş... Kadın delinin biri ama... Ya bir bildiği varsa... Ya gerçekten polis benden şüphe ediyorsa... Polit, efendim. Bugünlerde villaya tanımadığımız ziyaretçiler gelebilir Seni yahut karın Maria'yı konuşturmaya çalışabilirler e, Evet efendim Hakkımda sorular sorabilirler e, Evet efendim Bildiğiniz üzere ben buraya salı sabaha geldim Polisten de gelirlerse bu önemli noktayı lütfen aklınızdan çıkarmayın Ayın 15'i çarşamba değil Ayın 14'ü salı günü villaya gelmiş bulunuyorum bunu Maria'ya da sıkı sıkıya tembih edin hiç merak etmesinler Çok iyi Şimdi gidebilirsiniz Bu da oldu Şimdi gidip yakutlarımızı alalım Paketi duvarın içindeki kasama saklamıştım Açalım bakayım ah. Bu da oldu İşte minik paketim şuracıkta duruyor Şimdi şimdi şu iki tel saçı kasanın kapısının arasına sıkıştırayım. Bakalım birileri gelip araştıracak mı ortalığı. Heh, hadi bakalım. Yola koyulayım şimdi. Bir an önce postaneye yetişmem gerek. Çok küçücük arabamın motor gücünü... ...hiçbir araba yetişemez. Yol düzgün ve güzel. Ne? Fakat deminden beri gri renkli bir araba peşinde... ...beni izliyorlar demek. Gaza biraz daha basmalı. Ne güzel şu ağacın gölgesine Oturalım Mimozaların bayıltıcı kokularından içim gidiyor kahvaltımızı Şuracıkta yapsak ne dersiniz Olur derim Sabah hava gerçekten nefis Ne olursa olsun Lennox Lüks hayatın nimetlerini bilmek gerek Hele benim gibi ömrünün bütün kışlarını İngiltere'nin çamurlu betli havasında geçirmiş biri için Geçmişi geride bırakmanız gerek artık Bizlerle birlikte siz de yüksek sosyeteye mensup birisiniz Çamurlu ve tek düze günlerinizin sisli hayalleri Bugününüzün taze güzelliğine gölge düşürmemeli Bakın dün Derrick Kettering ile öğle yemeği yemişsiniz <gülüyor> Bunu da nereden çıkardınız? <gülüyor> Derrick'i çocukluk yıllarımdan beri tanırım Hiçbir kadına papuç bırakacak biri değildir o ama siz başka Size karşı ilgisini daha ilk günden anladım Size öylesine hayranlık dolu bakışlarla süzüyordu ki Biraz abartıyorsun Lennox Evet Derrick son derece nazik, yakışıklı Hanımlara karşı nasıl davranılması gerektiğini bilen bir adam Ancak Ona karşı hiçbir sevgi taşımıyor musunuz? Bilmem Ona karşı ne duygular beslediğimi henüz bilemiyorum Bazı davranışları sizi hayal kırıklığına uğratmış olmalı Evet, evet orası öyle Karısının ölümünden söz ederken... ...Tanrı'nın bir lütfu olarak öbür dünyaya göç etti... ...ben de parasına kondum diyor. <gülüyor> Dediklerine bakmayın siz onun. Derik size sıklama aşık. Yoksa sizinle böyle konuşamazdı. Bayan Katrin telefondan istiyorlar efendim. <gülüyor> Bakın bakalım arayan kimmiş. Bay Herkül Poirot beni Nist'teki oteline götürecekmiş... Wang ne görüştürmek için Nazik kibar bir adam Çok da bilgili Bir saat sonra arabasıyla gelip alacak beni ha, Aman ne güzel bu cinayet konusu sizin için Günlük bir uğraş haline geldi adeta Okuduğunuz romanı Birlikte çözümleyeceğimize dair söz vermiştim size Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum Bay Buaro Soruşturmaları sürdürdüğümü de biliyor musunuz? Katili bulacağınıza dair Bay Van Eldin'le bir anlaşma yaptığınızı biliyorum Ya Conte de e, Hayır Bu ismi ilk kez sizden duyuyorum Şimdi bu adamın peşindeyiz Yüksek sosyeteden hanımlara musallat Onların mücevherlerini çalan uluslararası bir dolandırıcı ya, Yüksek sosyeteye mensup Mücevher soyguncusu tanıdık çokmuş Zavallı bayan Catherine'in ilk göz ağrısı bu adam işte. Kendine kont filan dedirtiyor ama hepsi palavra. Bence alelade bir sahtekar o. Bakın şu ufak paketi. Usulca açar mısınız? Hı hı. Açayım. Yakut. Ah, Bunlar ne şahane yakutlar. Rus İmparatorçesi Büyük Katerina'nın ünlü kolyesi. Ortadaki şu iri taşı görüyor musunuz? Ateşten yürek adını taşıyan taş bu işte. Bunları dün kont Larouche emaneten postaneye bıraktı. Tabii adamı günlerdir adım adım takip ettiğimizden postanedeki memur da adamımızdı. Hücreseler kontun elinde bulunduğuna göre hı. Katilde kont oluyor demektir. Görünüşte hı? öyle. Ancak buna katılmıyorum ben. Ben de. Kont gibi bir sahtekar para için adam öldürmez. Anlattıklarınıza bakılırsa Korkağın tekidir o. İşte böyle Bayan Gray. Gördüğünüz gibi dedektif Poirot Vaktini boş şeylerle uğraşarak geçirmiyor <gülüyor> Ben de öyle düşünüyorum efendim Dün Derek Catherine ile Öğle e, e, Evet Lady Temperin'in evinde tanışmıştık onunla Dikkat edin o da sağlam ayakkabı değil <gülüyor> Tabii e, Mavi trende de görmüştünüz onu Daha önce değil mi e, e, Evet efendim Vagon restoranda Hayır efendim ...ona karısının kompartmanına girerken rastlamıştım. Garip bir şey. Bayan Grey... ...verdiğiniz ifadede... ...Lyon'da geceliğin uyandığınızı... ...ve trenin penceresinden... ...dışarı bakmış olduğunuzu söylediniz. Acaba istasyonda... ...Count de Larouche'a benzeyen... ...ince uzun boylu... ...esmer birinin trenden indiği gözünüze çarptı mı? Hayır. Trenden hiç kimsenin indiğini görmedim. Ha, hayır... Daha doğrusu evet. e, zayıf, e, kasketli bir delikanlı trenden indi. Ancak o da Peron'un bir yanından öbür tarafına geçiyordu. E, onun gibi tren işçileri de dışarıda geziniyorlardı. Kont Dölaruş'u tutuklayamamamızın bir nedeni var. Güya Kont Hazretleri villalarına ayın 15'inde değil ayın 14'ünde varmışlar. Bu e, da cinayet gecesi mavi trende bulunmadığını kanıt. Ancak bu tür bir delili Poirot gibileri pek kolay yutmaz. Gerçi Kont hazretlerinin bugüne kadar adaletin pençesinden kendilerini kolaylıkla kurtardıkları bir gerçek. Ancak bu sefer, bu sefer göreceksiniz ki işler bu kadar kolay olmayacak. <gülüyor> Diyelim öyle olsun. <gülüyor> İşinizi bilen usta bir detektifsiniz. Bayan Bey az daha unutuyordum. Bakın şu cebimden çıkardığım Sigara tabakasına Bayan Ketring'in kompartımanında buldum Üzerinde K harfi var İsminizin baş harfi Sizin olduğunu düşünerek getirdim evet. bu, bu benim değil ki Evet üzerinde gerçekten K harfi var Hı -hı. Çok güzel bir kılıf Ama inanın benim Kimin acaba Bayan Ketring'in olmalı Gerçi el çantasında kendi sigara tabakasını bulduk ama... ...bu ikincisi olmalı. Yolumuzun sonuna geldik. Bay when Eldin ile... ...kısa bir görüşmemiz olacak. Siz arabada bekleyin... ...ben hemen dönerim. Peki her gün kahve. Bay Papopoulos Sizi sabah kahvaltınızda rahatsız etmek istemezdim ama Biri sizi kapıda bekliyor Çok acele olduğunu da söylüyor Buyurun kartı Ver bakalım bir göz atayım şuna ha, Şu bizim meşhur dedekli Perkül Puaro <gülüyor> Sabahın bu erken saatinde ne ister ki İçeri alayım mı efendim Al al görüşelim biraz Hoş geldiniz Bay Puaro Sabahın bu erken saatinde sizi buraya hangi rüzgar attı? Hoş bulduk Bay Papapulos Sizinle günün ilk saatlerinde karşılaşmak ne güzel Siz de bir şeyler yemez miydiniz? Hayır teşekkür ederim Sabah erkenden kahvaltımı edip geldim O halde buyurun oturun Hemen önce şu kadife kutunun içindekilere bir göz atar mısınız? Sizin gibi yetkili bir antikacının bunlar hakkında yargısı beni çok ilgilendiriyor Verin bakayım Buyurun Gerçekten güzel bir kolye ...tüm taşları Yakut. Bunların değeri hakkında bana fikir verebilir misiniz? İşçilik, işçilik çok güzel. Maddi değerlerini soruyorum. Yarım milyon dolar eder mi? <gülüyor> Yarım milyon dolar mı? Fakat bunlar, bunlar sahte. Tahmin etmeliydi bunu. Gördüğünüz gibi bu sahte Yakutlar... Kont de elinden çıktı. Tabii gizlice ele geçirdik. Kont de mu? Hı hı. O da kim? <gülüyor> Mavi trende katledilen ve mücevherleri çalınan... ...milyarder bayan Catherine'in sevgilisi. Hayret. gözeteler hiç de böyle bir ayrıntıya girmemişti. Bu ayrıntılar kamu yararına basından gizlendi. Ha, demek hala faaliyet gösteriyorsunuz Bay Pumaro. Bu kez özel kişi hesabına bayan Catherine'in katilini bulmakla görevlendirildim. Öldürülenin babası Van elden görevlendirdi beni. Yakutlar bizi ilgilendirmiyor. Amacımız katilin yakasına yapışmak. Anlıyorum durumunuzu. Garip bir rastlantı sonucu... ...siz de niste bulunduğunuza göre... ...hakiki yakutların el değiştirmiş olmasından... ...haberdarsınızdır diye düşündüm. <gülüyor> Buraya doktor tavsiyesiyle geldim ben. Vah vah vah. Geçmiş olsun Bay Papa Poulos. Teşekkür ederim. Hatırlar mısınız? Tam 17 yıl önceydi. Size emanet edilen paha biçilmez bir zümrüt... ...kasanızdan kaybolmuş, hırsızda toz oluvermişti. Hatırlıyorum Bay Papa. Çok <gülüyor> iyi hatırlıyorum. <gülüyor> Mücevher'i ele geçirdiğim takdirde... ...ömrünüz boyunca bana minnettar kalacağınıza dair söz vermiştiniz. Hayatımın en acı günlerinden söz ediyorsunuz. Heh. İşte ben Herkül, Poirot... ...o paha biçilmez mücevheri... ...ele geçirmiş, size teslim etmiştim. Unutmadım bunu. Bu minnetinize karşılık... ...bana ufacık bir yardımda bulunmanızı istiyorum. Ne gibi bir yardım? Bu yakutlar halen kimin elinde? Kendine market edirten... ...birinin elinde. Onları size kim getirdi? Bir hanım. Adını bilmediğim bir kadın. Şimdi ödeştik mi? Ödeştik Bay Papapoulos. Size bu kez teşekkür eden ben. Daha fazla rahatsız etmeyeyim. Hadi Allah'a ısmarladık. İyi günler. İyi günler Bay Puan. Ve iyi şanslar. Ah, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Mavi Tren adlı oyunumuzun... ...yedinci bölümünü dinlediniz.